Arkadaşlar, hayatın her hadisesini nurdan çerçeveler içinde levhalaştıran Peygamber Efendimiz, ameller, yapılan işler, davranışlar niyetlere bağlıdır, buyurur. Bu hikmetli söz çok mühimdir. İnsanlar tarafından bakılıp görülen, yıllarca hatta tarih boyu alkışlanan amellerden ziyade, bu amelleri işlerken iç alimimizde yaşattığımız niyetler asıldır. O görünen işler değil. Onları yaparken iç alimimizde yaşattığımız niyetler önemlidir. Haklısınız efendim. Bazen çok kötü niyetlerle çok iyi işler de yapılabiliyor. Kandırmak, aldatmak kelimeleri herhalde bunu ifade ediyor. Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in bu kütüphaneyi tesis ve vakfedişinde halis niyeti ömür boyu müşahede ettim. Maaşlar kesilince herkes yavaş yavaş çekilip gitti. Yalnız ben kaldım. Bu muhterem zat dünyalar kadar para harcayarak bu kütüphaneyi yaptırdı, bize emanet etti. Rezzakî alem bizi aç bırakmayacaktır dedim. Cenabı Hak kalbimden bu azmi hiç almadı ve işte bugüne kadar da besledi. Şimdi son günlerimi bu kütüphanenin evinde geçiriyorum. Bu kütüphane ne zaman ve nasıl kurulmuş? Şeyhülislam Arif Hikmet Bey, seyyid ve ulema soyundan varlıklı bir zat. Babası Nakibül Eşraf, İstanbul'da doğmuş. İlmiyeye intisap etmiş. Müderrislikten başlayarak en yüksek makam olan Şeyhülislamlığa kadar yükselmiş. 1786-1859 yılları arasında yaşamış. 28 yaşında haccını eda etmiş. 37 yaşında Medinei i Münevvere kadılığına tayin olmuş. 1846'da Şeyhülislam olmuş. Bu kütüphaneyi kadılık döneminde mi yaptırmış? Değerli yazma eserlere fevkalade meraklı, ilim ve kitap aşığı bir zatmış. Müslüman dünyasında kitaptan anlayan kimselere haber salarmış. Herkes bulduğu kıymetli eserleri onun adına satın alıp göndermiş. İşte kütüphane böyle meydana gelmiş... 5000 bin küsür yazma eser toplanmış. İçlerinde yazarının eliyle yazılmış tek nüsa, 500, 800, hatta bin yıllık eserler var. Peki bu kütüphanenin yeri nasıl belirlenmiş? Kütüphanenin yeri ravzanın kıble tarafında 30 metre mesafede. Hazreti Hasan'ın torunlarından Hasan İbni Zeyd'in oğlundan Hz. Hasan'a ait evin yeri olduğu söylenen arsayı çok büyük bir parayla satın almış. Kendi de seyit olduğuna göre atalarının yerini almış. Bu arsaya kütüphane, mücellithane, ev ve havuzu bulunan bir avlu yaptırmış. Mühründe şöyle yazılı. Hikmetullah bin İsmetullah el-Haseni. Yani Hz. Hasan soyundan bir seyit. Buna göre kütüphanesini büyük dedesinin yerine yaptırmış oluyor. Şeyhülislam Arif Hikmet Bey, kütüphanenin inşaatı başlayınca, vazifesinden ayrılıp, kitapları ve ailesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye hicret etmek istemiş. Sultan Abdülmecid'den izin talep etmiş, fakat şu cevabı almış. Hocam, analar her gün binlerce evlat doğuruyor. Fakat bunların arasında bir arif hikmet daha çıkmadı. Evet, Medine'ye giderseniz yapacağınız taat ve ibadetle şahsınıza kazanacağınız ecrü sevap çok olacaktır. Fakat onlar şahsınıza münhasır kalacaktır. Oysa burada size ihtiyaç vardır. Burada yapacağınız hizmet ve hasenat, bütün ümmeti Muhammed'e, devlete ve millete şamil olacaktır. Siz benim kolum kanadımsınız. Sizin gibi alim, Arif, gün görmüş, tecrübe sahibi, devlet umurunu her hususuyla bilen, anlayan bir Şeyhülislam daha bulmak çok zor olacaktır. Ümmeti Muhammed'in size ihtiyacı vardır. Bunun üzerine çaresiz kalan Arif Hikmet Bey şu cevabı vermiş. "Padişah, yollarımı kesin." Sen razı olup izin vermeyince gidemem. Ümmetin, devletin ihtiyacı var deyince gidemem. Merhum bundan sonra 1854 yılında siyaset icabı makamından ayrılsa da... ...muhtelif maniler arzusunu yerine getirmesine engel olur. Ancak küçük hanımına vasiyet eder ve der ki... Hanım... Ben ölünce kitaplarımı sandıklara koydur. Medine-i Münevvere'deki kütüphane binasına götür. Yapılmış, hazır bekleyen dolaplarına yerleştir. Kendin de bitişikteki evinde otur. Ecelin gelince Cennetül Bakia'ya gömülürsün. Arif Hikmet Bey 1859'da vefat edince vasiyetine uyan bu muhterem hanım binlerce cilt kitabı sandıklarıyla develerin üzerinde Medine'yi münevvereye naklettirip yerlerine yerleştirmiş. Hafız Hasan Hoca merhum bütün bunları anlatırken derdi ki... Arif Hikmet Bey o kadar ihlaslı bir insandı ki birinci dünya harbi ve sonrasındaki o boşlukta insanlar aileler birbirini kaybederken her şey yağma edilirken o kitapların zararsız yansız Medine-i ulaşması ancak Allah'ın lütfu olarak izah edilebilir. Bu sıralarda Medine'yi terk eden 84 bin kişiden ancak 18 bini geriye dönebilmişti. Durumu buradan anlayabilirsiniz. Bizim evimiz olduğu için kütüphanenin evinde hiç oturmadık. Hac zamanında gelenlere oturttuk. Pek alakası olmayacak belki ama petrolün çıkışı Medine'deki hayatı nasıl etkiledi? Petrol öncesi ve petrol sonrasını bir mukayese etsek? Petrolden evvelki Hicaz bir yokluk ve kıtlık diyarıydı. Buralarda sadece üç şey vardı. Deve, hurma ve çöl. 1947 yılında bir Ramazan günüydü. Hiç unutmam. Ağustos ayındaydık. Harem-i Şerif'ten öğle namazından geldim. Soyundum. Su dökünüp istirahat edeceğim. Annem seslendi. Oğlum komşu bakkaldan pirinç alıver. Akşama pilav yapacağım. Namazdan önce sana söylemeyi unutmuşum. Hadi git de pirinç alıver. Be mübarek valide bir saat evvel namaza çıkarken sana sordum. Anne ben namaza gidiyorum bir isteğim var mı diye. Hayır oğlum salimen git salimen gel Allah namazlarını dualarını kabul etsin diye beni güzelce uğurladın. Şimdi soyundum su dökünüp biraz dinleneceğim bakkaldan pirinç istiyorsun. Dışarıda sıcak elli derece müthiş bir sam rüzgarı var. Unuttum be oğlum o zaman aklıma gelmedi şimdi geldi ne yapayım. Tamam tamam giyinip hemen gidiyorum. Hadi. Oturduğumuz Babül Mecidi mahallesinde Abdülhadi amca bakkalımızdı. Yaşlı muhterem bir zat idi. Abdülhadi amcaya vardım. Baktım kapısının üzerine bir zincir asmış. O zincire tutunmuş ayakta duruyor. Hem dükkanda bulunduğunu gösteriyor hem de gelen müşterileri karşılıyor. Yaklaşınca anladım ki tesbihatla meşgul. Esselamu aleyküm Abdülhadi amca. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İster misin Allah sana da cennette bir fidan diksin? Hayırdır inşallah Abdülhadi amca? Oğlum, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cenab-ı Hak bir defa subhanallahu velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyen kuluma cennette bir ağaç dikerim. Cennete geldiğinde cemalimle müşerref olacağı, mükafatını alacağı, rahmetini göreceği gün bir de bahçesi olacaktır diye müjdeliyor. Doğru Abdüladeh amca. Gerçi sen bilirsin bunu ya. Ben hatırlatmak için söylüyorum. Hele şu Ramazan gününde yapılan tesbihlerin oğlum daha çok tesiri oluyor. Gerçi sen hafızsın, Tabii Kur'an-ı Kerim okursun. ...verdin de vardır. Ama onları bitirince bu tesbihe devam et. Bu tesbih çok faydalıdır. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatı unutma. Tesellin bu olsun, zikrin bu olsun, fikrin bu olsun. İnşallah Abdülhadi amca, unutmam inşallah. Otur otur, ayakta kalma. Ne istemiştin? Efendim, valide pirinç istedi... Bir kilo yeter mi? Yeter, bir kilo yeter. Ah, bugün maşallah biraz sıcak değil mi? Evet oğlum. Fakat din daha kuvvetli. Abdüladi amcanın o sözünü hiç unutmam. Evet sıcaktır. Fakat din ondan daha kuvvetlidir. Sıcak diye oruç mu yiyeceğiz? Aşağı. Ölürüz de yemeyiz. Ölüm vuslatın kapısı Cenab-ı Hakk'a kavuşmanın ilk kapısıdır. Müminin safası ölümden sonra başlar. Bu din daha kuvvetli sözünü valideye söyledim. Son gününe kadar sık sık oğlum din daha kuvvetli, oğlum din daha kuvvetli derdi. Zincire tutunduğunu söylemiştiniz. Neden zincire tutunuyordu ki? Herhalde yorulmamak için. O sıcakta ayakta beklemek kolay iş değil. Ama neden ayakta dururdu onu bilemem. Belki müşterilerine karşı bir hürmet alametiydi. Öyle karşılar ehlen ve sehlen buyurun derdi. Güler yüzlü, hayır sözlü bir zat idi. O da mücavir miydi? Nereden gelmişti acaba? Medine'nin köylerindendi. Selim ve çok cömert biriydi. Bir fakir gördü mü hemen onu doyurmak isterdi. İftar vakitleri ekmeğin arasına tayin elvası sarmış, fakirlere dağıtırken gördüm. Fakirler de alışmışlar, dükkanın önüne gelirlerdi. Yiyecekleri olmadığı hallerinden belliydi. Haremi şerifin genişleme faaliyetinden önce hemen yakında... Hazreti Osman rubatı vardı. Burası Hazreti Osman'ın eviymiş. Onun vakfıymış. Rubat yani gariplerin, bekar fakirlerin oturduğu bir yurt haline almış. Buraya Rubatu Seyyidin Osman derlerdi. Buranın sakinlerinden Derviş Beşir diye Tunuslu bir zat vardı. Sizin zamanınızda doğrusu vardı tabii ki. Evet, vardı. Bu Tunuslu derviş Bekir... ...devamlı haremi şerifte görülür... ...nur yüzlü bir adamdı. Çarşıda dolaşırken... ...sesli bir şekilde Arapça kasideler okurdu. Bir beyti çok tekrar eder... ...ve ağlardı. Hangi beytti o? Mana olarak biraz uzunca ama... Olsun, işitmek isterim. Derdi ki... Ey Nebi-i Zişanım, kıyamette bana şefaat et. Ümmetine şefaatçi ol. Evet, bu günahkar halimle, kara yüzümle senden şefaat dilemeye hakkım yok. Ben kendimi bilirim. Allah'ım da beni benden daha iyi bilir. Fakat beni senden şefaat istemeye sevk eden, bana bu cesareti veren, senden işittiğim bir hadisi şeriftir. ''Ya Resulullah, sen lisanı pakinle buyuruyorsun ki, Hazreti Cebrail geliyor, gidiyor, ''Aman ya Muhammed Mustafa, sahabilerine, ümmetine komşu hakkını tavsiye et.'' diyor. ''Aman komşu, aman komşu.'' diyor. ''Ve sen komşu hakkı üzerinde o kadar fazla durdun ki, ''Acaba, Komşu komşuya mirasçı mı olacak diye düşünmeye başladım buyuruyorsun. Ben de senin komşunum ya Resulullah. Ümit güzel şey. Yine sıcak bir Ramazan ayıydı. Öğleyle ikindi arası bir vakitte valide kadayıf almamı istedi. 65. bölümü son. La